Denavak onu, Efendimizi son peygamber, en zirve peygamber ve bütün bir beşeriyeti büyük bir ahlak numunesi olarak. Sen azim bir ahlak üzeresin buyuruyor. Yani ahlakın rekor durumunun en son zirvesi. Yani onun üzerine bir kırılacak bir ahlakta bir rekor yok. Son rekoru. Bütün peygamberlerin ahlakının da daha ötesi. O ahlakı hiçbir itiraz yok olması mümkün değil. Bir kafir bile o ahlakı itiraz edemiyor. İkinci olarak da üsve-i hasene. Yani nasıl güzel bir örnek, her şeyde örnek. Mükemmel bir örnek. Ve kalbimizde daima onun bir muhabbetiyle dolduralım ki o örnek bizim hayatımıza geçsin, intikal etsin. Üçüncüsü, Allah'ın mahlukatıyla beraberlik. Halikin nazarıyla Allah'ın mahlukatına, o nazarla halikin nazarıyla Allah'ın mahlukatına bakabilme durumu. Buna misalleri çok. Efendimiz bir karınca yuvasının yakıldığını görüyor, çok üzülüyor. Bunu kim yaktı diyor, bunu nasıl yakabilir diyor. Yakmak Allah'a aittir diyor kıyamette diyor. Çok üzülüyor. Aman kardeşler görüyoruz bir taralar yakılıyor bu samanlar, bu şeyler, çöpler içe. Orada birçok mahlukat yanıyor. Böcekler, karıncalar vesaire. Efendimiz çok üzen bir hadise bu. Allah mahlukatına bir zarar vermek. Aman ikaz edelim, yapanlar bazı çok istiğfar etsinler. Hatta Mekke fethine gidilirken, ki Mekke fethi çok mühim, o Mekke'nin fethedilmesi çok hassas nokta. Oradaki insanların kalpleri fethedilecek, orada bir hidayet olacak, hidayet şerare sakacak bir köpek görüyor Efendimiz, dişi bir köpek yavrularını emziriyor, onun başına bir sahabi dikiyor on bin kişilik orduyu öbür taraftan geçiyor, yolun karşı tarafından geçiriyor incitmeyin diyor Allah'ın bu mahlukunu Yeni bir yerde yanlışlıkla bir hareket yapıyorlar hatta hayvanın su içtiği yalaklar bozuluyor, Efendimiz o yalakları bile tamir ettiriyor belada kıyamet günü onlar da hak isteyecek. Ya yani bir kamçı fazla vurulmuşsa hayvan eziyet ederek kesilmişse Allah'ın bir nimete onda hesabı gelecek. Yani Cenab-ı Hak bir mümine hep hassasiyet istiyor. Ki o da Allah'ın mahluku. Yani bizi yaratan onu da yarattı. Çok duyarlı bir kalp istiyor Cenab-ı Hak diğer din kardeşliği din kardeşliğiyle beraber olmak. Cenab-ı Hak din kardeşliğini bir kardeşlik olarak hatta birinci derece bir kardeşlik ve bu kardeşliğin incitilmemesini zafa uğratılmaması istiyor. İbrahim Ethem Hazretleri'nin o servuşun ağzını yıkadığı gibi ağzımızı gıybetle kirletmemek lazım. Yani o ağız Cenab-ı Hakk'ın ilahi azametini hatırlayacak. Tutup o ağız kirletilmeyecek. ''Veylül likül lümezetül lümeze'' buyur Yazıklar olsun diyor o hepsine diyor. Bu ağzını bozup kardeşini gıybet edene, kaş göz işaretleriyle onu küçültene yazıklar olsun diyor. Onun için bu ağzımız çok mühim. Efendimiz ağzınızdan çıkan sözden evvel düşünün buyuruluyor. Çünkü ağzından çıkan sözü geri almak mümkün değil. Söylemezsen kurtarırsın fakat söylediğin zaman geri almak mümkün değil. Ve o söylediğin söz kıyamete gidiyor hemen keramen katibin zaptı geçiriyor ona. Kıyamet günü oku bugün sen nefsin kâfidir denecek. Onun için beşeri müminle müminin münasebetleri çok mühim. Elinden, dilinden, gönlünden mümin müminin kardeşi olacak, yardımcısı olacak. Birbirini yıkayan iki el gibi olacak mümin. Birbirini duyarsız olmayacak. İşte Eshab-ı Kiram ve Efendimiz Ebu Hureyre anlatıyor. Açlıktan diyor, kıvranıyordum diyor. Hazreti Ebbekir geçti diyor, ona bir iki ayet okudum diyor, infak ayeti okudum diyor. O da diyor, selam verdi, geçti diyor. Anladım ki onda da bir şey yok diyor. Ömer radıyallahu an geçti ölümden diyor, ona da diyor biraz infak ayeti okudum diyor. O da diyor, geldi geçti diyor. Anladım ki diyor, onda da bir şey yok diyor. Ondan sonra Allah Resulü geldi sallallahu aleyhi ve sellem geldi bana baktı bir tebessüm etti dedi diyor gel Ebahureyle dedi yarımdan dedi takip ettim diyor eve girmek için izin istedi izin istedim gel Ebahureyle dedi beni evin içine aldı orada gelmiş bir kap süt vardı bana da git dedi Esabu Suffa'yı getir ben de süte baktım çok açım kendi kendime dedim bu süt bana yetmez ben o kadar Esabu Suffa'yı getirirsem bu kime yeter fakat Allah Resulü öyle emretti. Zengin Eshab-ı çağırdı. Bana dedi al Ebu Hureyre'ye bakırca sırayla ver dedi. Her sahibi içiyor, yanındakini devre, içiyor yanındakini devre, İçin yanındakini devre. Bana sıra geldi dedi. Daha süt olduğu gibi duruyordu dedi. Buhari hadisi. İç ya Ebu Hureyre, dedi, içtim dedi. Tekrar iç dedi dedi, tekrar içti. Bir daha iç dedi. Yarısı burama kadar doldum. Artık içecek yerim kalmadı. Ver o zaman bana dedi. Ondan sonra kendisi içti. Bak iyi. Yani bir din kardeşliği. Nasıl birbirinin uzvu gibi olabilmek. Birbirini iki el gibi olabilmek. Hep bunlar bir mümin gönlünün hassasiyetleri olmuş oluyor. Cenab-ı Hak böyle bir hassasiyet istiyor. Yani bize kıldığımız namaz ne kadar bunu telkin ediyor. Cenab-ı Hak fahşadan münkerden korur buyuruyor. Eğer koruyamazsa Tebevnil musallincene bakmıyor, yazıklar olsun diyor. Oruç bize ne kadar tesir ediyor, ne kadar bize bir talim yapıyor, bir merhamet, bir şefkat talimi. Biraz aç kalıyoruz, ne kadar bir halden, takatten düşüyoruz. Ki merhametimizin artması lazım. E mal mülk öyle, Allah'ın bir emaneti, bugün var, yarın yokuz, yarın bırakacağız hepsini. Bir kundakla geldik, bir kefenle gideceğiz. İsraf da yok diyor Cenab-ı Hak, cümrilik de yok diyor. Nasıl bir, o bir kullanmasını bileceğiz Allah'ın verdiğini mi? Zekatlı, sadakaydı vesaireydi. Biz onları vermeye muhtaçız. Alandan çok biz vermeye muhtaç çünkü kıyamet günü o bize imdad edecek. E, müminin bu şuurda olmasını Rabbimiz istiyor. Velhasıl Rabbimiz bize dolu dolu bir kalp istiyor.